Allah'ın rızasını kazanma yolunda ilerleyebilmek için zaten bir seviye, bir düzey tutturmak zorundasın. Burada amaç örnek olmak bile değil yani. Düzgün bir insan olmak, düzgün bir insan olmak. Ama sözlü tebbi açısından tekrar tekrar altını çiziyorum. Biz ikna etmek durumunda, biz ikna etmek için tartıştıkça arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailenizle onları daha da uzağa itiyorsunuz ve itiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sen ben meselesine dönüyor. Yani onun dediklerini kabul edecek miyim? Altta mı kalacağım meselesine dönüyor. Egolar araya giriyor. Benler araya giriyor. Halbuki söyleyip doğruyu söyleyip tabii ki senin tercihin yani. Bu sen düşün istersen ya da sen bilirsin. Ama hakikat bu. Allah böyle söylüyor, peygamber böyle söylüyor deyip kendimizi aradan çekmemiz gerekiyor. Onu hakikatle baş başa bırakmamız gerekiyor. Benim Efendimizin tebliğ yönteminden anladığım bu arkadaşlar. Nereden başladık? Nerede başladı Peygamber Efendimiz tebliğ yapmaya? İlk önce Hazreti Hatice'nin evinde başladık değil mi? Akrabalarını davet etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara İslam'ı tebliğ etti. Ne zaman ki açık davet emri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nde bütün Mekke'lileri sesleniyor. Ey Kureyş topluluğu diye sesleniyor Safa Tepesi'nden. Kureyş kabilesi toplanınca bu çok meşhurdur arkadaşlar bu hadise. Diyor ki size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var desem, Mekke'ye saldırmak üzere gelmiş, bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız? Diyor? Yani onlar görmüyorlar, ben size haber geliyorum dağın arkasında size saldırmak üzere olan bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız? diyor. Evet, senin yalan söylediğini görmedik diyorlar üzerine diyor ki, öyleyse ben büyük bir azaba düşer olacağınızı size haber veriyorum. Abdülmuttalip oğulları, Abdümenat oğulları, Zühre oğulları, Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Siz Allah'tan başka ilah yoktur demedikçe benim size ne dünyada ne de ahirette bir faydam dokunulmuyor. Yani Allah'ın birliğine onları davet ediyor arkadaşlar. Bir de ahirete inanmaya onları davet ediliyor. E, usulü sedase, üç tane e, temel İslam inancı vardır. E, bütün din, bütün yani ahlakıyla, ibadetleriyle, sosyal hayat kurallarıyla, bütün yani aklınıza din deyince ne geliyorsa bu üç esasın üzerine bina edilmiştir. Bu üç esas ne kadar sağlamsa sizde din binamız o kadar yıkılmazdır, o kadar sağlamdır. Bu üç esasta en ufak bir çizgi, çizik, çatlak, temel kolonlar bunlar yani taşıyıcı kolonlar. Bunlardan en ufak bir zayıflık olduğunda bir sarsıntı, bir şiddetli rüzgar, bir, bir küçük yer sarsıntısı, küçük bir sel sizin binanızın, din binanızın başınıza yıkılmasına sebep olur. Nedir o üç esas? Allah inancı. Peygamber inancı ve ahiret inancıdır. Diğer, diğer üç, amel günün geriye kalan üç esası, bu üç esasın içindedir. Usulü selasının içindedir. Çünkü e, mesela peygambere inanıyorsanız kitaplara ve meleklere de inanıyorsunuz. Çünkü peygambere kitap geliyor ve melek getiriyor kitabı. Allah'a inanıyorsanız zaten Esma-i zorunlu sonucu olarak Kadere, hayır ve Şerrin Allah'tan olduğuna da inanmış oluyorsunuz. Yani diğer üç esas bu temel üç esasın içinde. Ve Peygamberimiz burada hem kendi peygamberliğini söylemiş oluyor, hem ahireti bildirmiş oluyor, hem de Allah'ın birliğini. Yani bu üç esasa çağırıyor karşısındakileri. Peki bir şey soracağım size insanları bir kenara bırakalım. Biz onunki toplumu ancak kitaplardan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Biz kendimize bakalım. Mesela birisiyle konuşuyorsunuz ya da kendi iç dünyamızda kendinizi yokluyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. Yani bir şüpheniz yok. Zaman zaman Allah hakkında bazı sorular aklımıza gelse bile bu inkar anlamında değil yani. E, peygamber'e de inanıyorsunuz. Ahirete de inanıyorsunuz ama din hayatınızda hiçbir değişiklik olmuyor. Yani sizin için demiyorum, ben de kendimi katıyorum, Bugün insanı yani hepimiz için. Gerçekten burada size bir şey öğretmek için değil, karşılıklı bu konuyu konuşalım diye soruyorum. Neden böyle? Yani Allah'a inanmanın, peygambere inanmanın ve ahirete inanmanın doğal sonucu mesela Ömer'i ne yaptı, Ebubekir'i ne yaptı, Hatice'yi ne yaptı yani onlar inanınca ne oldular hem de ne kadar kısa süre içerisinde. Biz neden olmuyor yani? 40 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında insanlar e efendim siz bu yaş grubunun altındasınız ama mesela siz de kaç yıldır inanıyorsunuz işte kendiniz için düşünün. Hani ne kadar yol alıyorsunuz, ne kadar ilerleyebiliyoruz. Arkadaşlar bu çok, üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken bir konu. Yani mesela gelecek planlarımız var değil mi hepimizin? Bu gelecek planları ise, ve olmalı da, olmalı da asla kılamıyorum. planın olmaması kötü. Hiçbir planınız yoksa başkalarının planının bir parçası olursunuz arkadaşlar. Mutlaka planınız olmalı ama tabii ki Allah, inşallah kaygıyla yani ablanız ile yarın şunu yapacak. Yarın ne yapacağınız bu akşamdan belli değilse yarın sabah bir telefon gelir, kuzeniniz sizi bir yere çağırır tamam doğru hemen uyarsınız ona. Niye? Çünkü bir planımız yok. Ama bir çalışma planlasaydınız, bir e, gezi veya ne bileyim amacı olan bir şey planlasaydınız ona, ona diyecektiniz ki benim şöyle bir planım var. İşte şu saatten sonra görüşebiliriz ya da şu saatten önce görüşebiliriz o size uyacaktı. Planınız olmadığı zaman hep başkalarının planının bir parçası olursunuz. Dolayısıyla planınız olmalı. Ama arkadaşlar bütün planlarımız içinde, mesela şimdi eve gidince ne yapacaksınız? Çok en yakın plan değil mi yani? En yakın planımızdan bile bize daha yakındır ahiret. Çünkü her an olabilir. Her an olabilir ve onun Sanki hiç yokmuş gibi yaşanması size de çok ironik, çok tutarsız gelmiyor mu? Yani rahatsız edici gelmiyor mu? Hani hiç hesaba katılmaması. Çok hesaba katılması da belki sizin yaşınızda sıkıntı olabilir, bilmiyorum. Ama hiç katılmaması, yani yokmuş gibi yaşamak arkadaşlar. Allah yokmuş gibi yaşamak, ahiret yokmuş gibi yaşamak. Peygamber yokmuş gibi yaşamak ama sorunca var tabii demek insanı ciddiyetsizleştiren bir şey. Deve kuşu gibi oluyorsunuz yani. Biliyorsunuz insan ilişkilerinde iletişimde üç ilişki biçimi vardır diyorlar iletişim uzmanları. Bir kabul davranışı, iki red davranışı, üç yok sayma davranışı. Mesela kabul peygamberimiz açısından şimdi bu davetin bu aşamasında yani kabul davranışı işte Hz. Adice, Hazreti, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hz. Ali, ilk inananlar yani. E, Red davranışı birazdan göreceğiz. Ebu Leheb. Ne yani bizi bunun için mi topladın buraya diyor? Bunu söylemek için mi topladın buraya diyor? Reddediyor. Ve Reddetmekle de kanlı, anti-propaganda yapıyor. Onu hep söyleyeceğiz. Değersizleştirme politikası uyguluyor Peygamberimize. Ölene kadar arkadaşlar. Ebu Lehef ölene kadar bundan vazgeçmiyor. Mesela şey var, Efendimizin Mekke'de kurulan fuarlarda çadırlara girip Mekke'ye dışarıdan gelen kabilelere İslam'ı anlatma çabası var. Çünkü herkese ulaşmak zorunda. Yani şu fuar alanlarını bilirsiniz, gitmişsinizdir. İşte o fuar alanlarında bütün şeylere girip, birimlere girip İslam'ı anlattığımızı düşünün yani. Efendimiz'in durumunu düşünün. İşte ben Allah'ın peygamberiyim, Allah beni gönderdi, Allah birdir, putlarla doğrudan savaşmadım. Allah birdir, ben onun peygamberiyim, dirileceğiz, hepimiz Allah'ın huzuruna varacağız, e, hesap vereceğiz e, diyor. Putların aslı yoktur diyor Efendimiz. Arkasından Ebu giriyor, takip ediyor onu. Arkasından Ebu giriyor, tam belki insanlar düşünecek söylediği şeyi. Diyor ki ben onun amcasıyım, anlattıklarına bakmayın çok iyi biriydi ama aklını kaçırdın diyor. Hakikaten de insanlar yani amcası, kendinefendi, işte ileri gelene ve yazık adamcağıza diyorlar. Yani dezinformasyon yapıyor böyle, hiç vazgeçmiyor. Toplum insanların yüzünde değersizleştirmeye çalışıyor. Böyle bir red yani. Üçüncü davranış biçimi arkadaşlar yok sayma. Yok saymada ne kabul var, ne red var. Hiçbir şey yok. E, ve iletişim uzmanları diyor ki, kabul davranışının yaygın olduğu toplumlarda barış ve huzur vardır, o yaygındır rap davranışının yaygın olduğu toplumlarda kavgalar, cinayetler, huzursuzluklar yaygındır. Yok sayma davranışının yaygın olduğu toplumlarda bütün postmodern romanlarda falan filmlerde bu işlenir. Yok sayma davranışının yaygın olduğu toplumlarda da bunalımlar ve akıl hastalıkları ve intiharlar çoğunluktadır. Ve buna şöyle bir örnek veriyor. Doğan Cüceloğlu'da okumuştum mesela bu örneği. Diyor ki sabah Patron iş yerine girdi, e, ofisine, ondan sonra orada yardımcısı, sekreteri işte oraları hazırlıyor e, ve sekreter patrona diyor ki efendim diyor, akşamki filmi izlediniz mi diyor veya şu filmi izlediniz mi diyor, artık insanlar televizyon seyretmiyor, biraz listede kalmış o örnek, şu filmi izlediniz mi diyor, e, patron diyor ki evet izledim, çok güzeldi gerçekten diyor, bu hangi davranış? Kabul. Yok sayma davranış, şey reddetme davranışı. Ya neresini beğeniyorsunuz bu Hollywood filmlerinin Allah aşkına? Hepsi aynı, konuları aynı. Ne zevk alıyorsunuz bu filmlerden diyor. Bu ne? Red arkadaşlar. Yok sayma ise şu. Sen bana bugünkü görüşmenin dosyalarını getir. Yani orada ne demiş oluyor? Zekretere sen benimle film konuşacak düzeyde birisi değilsin. İşine bak. En kırıcı davranış arkadaşlar yok yani e, red, red davranışından daha kırıcı bir davranıştır yok sayma davranış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle reddetmekle de kalmıyorlar, yok saymakla da kalmıyorlar. Tam tersi daha da ileri giderek onu bütün toplumun nazarında gözden düşürmeye çalışıyorlar. Bugün nasıl yapılıyor bu? Bu değersizleştirme bugün nasıl yapılıyor bütün dünyada arkadaşlar? her asrın, her toplumun, her devrin kendine göre bir değersizleştirme taktiği var. Mesela bizim Türk filmlerinde ve dizilerimizde arkadaşlar mesela bir eşcinsel nasıl anlatılıyor? Bir cami imamı nasıl anlatılıyor? İşte bir düşünün yani yıllar boyunca takunya ne çağrıştırıyor sizin zihninizde? Elinde kocaman tespih olan böyle kırçıl sakallı Göbekli bir adam size ne çağrıştırıyor bir karikatürde veya bir filmde, eski Türk filmlerinde özellikle. Yani değersizleştirme ve böyle hep şey dini kullanan, istismar eden, çıkarcı, efem kaba sabah böyle insanlara kötü davranan, işte kimsenin sevmediği, hoşlanmadığı tipler olarak tarif ediliyor. Hatta az önce bir şey düşündüm, bir yerde oturuyorum böyle, Ondan sonra birisi geldi, birileri de var. Ben kitabımı falan çıkardım, çalışacağım. Ondan sonra dedi ki, çalışıyor musunuz dedi bana. Mesela düşünün şimdi. Birisi, gittiniz bir kafede veya bir yerde oturuyorsunuz, umumi bir yerde. Birisi kitabını çıkardı, okuyor. Mesela ona çalışıyor musunuz, der misiniz bir defa, aa yani hem böyle giyiniyor hem çalışıyor. Herhalde bir yerde çalışıyor. Ondan sonra çalışıyorum, evet çalışıyorum dedim. Ondan sonra nerede dedi? E, Diyanet'te dedim, aa ne kadar güzel dedi. İşte, e, yani düşünün arkadaşlar şey yapıyor. Hani ben 60 yaşına geliyorum. Beni yani aferin, aferin. Sen akıllısın, kitapta okuyorsun ve çalışıyorsun da diyor yani. Aslında hani takdir bu dışarıdan baktığımızda ama alt yazısında neler var yani düşünün. Ben mi alınganım bilmiyorum. Yani birine aferin demek bazen şey de olabilir. Hani kendi şaşkınlığın neden, sen neden şaşırdın ki? Hani sen neden şaşırdın ki diyebilir insan. Dolayısıyla arkadaşlar o e, size yapıştırılan... E, bir şablon var, o şablonun içine girmeniz, sizden o tarzda davranmanızın beklenmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında inanılmaz boyutlarda ve üstelik de daha önce tam tersiyken, mesela biraz önce söylediğim gibi evet elbette ki inanırız, sen hiç yalan söylemedin deyip sonra da efendim Allah'ın birliğinden ve ahiretten bahsedince şimdi Ebu Leheb niye birden zıplıyor? Çünkü daha önce de yemeklerde konuşuldu ya, hani yemeğe çağırmıştı peygamberimiz akrabalarını, onlara orada söylemişti. Peki niye bu kadar karşı çıkıyor, bu kadar şiddetle karşı çıkıyor? Birazdan kitapta o sebepleri sayacak. Yani Mekkeliler neden bu kadar şiddetle karşı çıktılar arkadaşlar? Temel sebep çıkarlarının zedeleneceğini düşünüyorlar. Yani biz bir tek Allah'a Yani Seyit Kutub'un Yoldaki İşaretler diye bir kitabı var. Bir kült bir kitaptır arkadaşlar. Seyit Kutub'u biraz radikal bulur. Tabikatler, cemaatler pek sevmez. Efendim, muteliller pek sevmez. Yani pek sevilen birisi olmadı maalesef. Ben çok okudum, çok severim. Seyit Kutub'un o Yoldaki İşaretler kitabını şöyle bir karıştırabilirsiniz. Yani 70'li yıllarda Türkiye'deki Müslüman, dünyadaki Müslüman gençlik, Orta Doğu'daki neler okudu onlardan bir tanesidir. Seyyid Kutup e, idam edildi Nasır tarafından. E, arkadaşlar sosyolog aslında kendisi e, ama Kur'an tepsiri de yazdı. Filziler Kur'an konum tefsiridir. O yoldaki işaretlerde diyor ki e, neden bizim gibi, işte az önce dedim ya Allah'a da inanıyoruz, ahirete de inanıyoruz, peygambere de inanıyoruz ama yine bildiğimiz gibi yaşıyoruz. Yine sorunca ay evet, öleceğiz, evet dirileceğiz, ay ne olacak halimiz, evet hesap da vereceğiz. Çok doğru ya, Allah yardımcımız olsun, Allah'ım sen affet Rabbim deyip sonra konu bitince tekrar nasıl eski insan olabilmemiz yani. Hiçbir şey değişmiyor hayatımızda. İşte onu anlatıyor orada Seyyid Kutup diyor ki, o günkü diyor o insanlar, o şiddetli karşı çıkan o insanlar, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman ettikleri zaman kendilerinin neyi beklediğini biliyorlardı. Yani birinin Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek artık ondan sonra yani birisi Allah'ın elçisi ise ve sen bunu kabul ediyorsan artık ondan sonra kendi kafana göre yaşayamazsın yani. Hani küfürlerinde de samimiler anlatabiliyor muyum? Şey değiller. Yani tamam ya işte adamla anlaşalım bir ortaklığı in tamam diyelim sonrakene bildiğimiz gibi yaşayalım. Yani öyle olmayacağını biliyorlar. E, Burası önemli arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve İşte işte dediğim gibi bütün ticari e, amaçla Mekke'ye gelen herkesi olabildiğince ulaşarak İslam'a davet ediyor. Sonuç daima olumsuz. Hiç kimse hiç kimse kabul etmiyor arkadaşlar. Burada iki şey soracağım size. Yani üzerinde düşünmeniz için yoksa bunlar cevabı olan veya işte şak diye birisinin cevap vermesi gereken sorular değil. Efendimiz ne hissediyor? Yani düşün, kalkıyorsun bugün, evet bugün şimdi kime edeceğiz, kime ulaştırmadık, Mekke'ye kim gelmiş, işte panayır mı var, yani e, o panayırlarda hangi çadırlara girilecek? Yani herkese, herkese anlatmanız gerekiyor. Ama bir taraftan sizinle alay eden, ondan sonra arkanızdan dolaşıp sizi tahkir eden, efendim ulaştığınız herkesi mümkün olduğu kadar gidip sizi gözden düşüren ve saygın, Mekke'nin saygın insanları var. Onlar böyle bir çalışma yapıyorlar. Ve konuştuğunuz kişilerden de size inanan çıkmıyor. Ve siz bu davayı kendiniz mi icat ettiniz? Değil, Allah sizi görevlendirdi. Bu çok ilginçtir arkadaşlar. Mesela Cenab-ı Allah neden Peygamberimize demedi ki ey Muhammed boşuna yorulma böyle kapı kapı, kapı, kapı dolaşıp moralini bozma hele bir tayyip sefiri var. Aman Allah'ım yani. İnsanı yere yapıştıran bir olay. Orada Efendimizin yaşadığı. Böyle yorulma, böyle yıpranma, böyle bir olma. E i̇şte falan tarihte Medine'den iki e, kabileden işte bir 6-8-10 kişi gelecek, bir tek onlar seni kabul edecek ve sen de zaten sonuçta Medine'ye hicret edeceksin, diğerleriyle uğraşma. Niye demedi Allah derler? Bilmiyor muydu? Haşa? Biliyordu, niye demedi Peygamberimiz zaten? Çünkü bakın işte biz şurada yanılıyoruz, hep deminden beri, geçen haftadan beri söyle geçin. Biz zannediyoruz ki davanın hedefi kabul ettirmek. Davanın hedefi kabul ettirmek değil arkadaşlar, davanın hedefi duyurmak. O insanlar bir kere duyacak, bir kere daha duyacak, bir kere başka birileri arasında konuşulurken yine kulağına gidecek, rüya görecek, kitap okuyacak. Bir yerde karşılaşacak, bir filmde bir sahne görecek. Ya anlatabiliyor muyum? Tek şey, kişinin, insanın hakikate ulaşması bir süreçtir yani. Hakikati kabullenmesi. O süreç, sen tebliğ ettiğinde o sürecin bir aşamasındasın. Ya sen başlattın, ya ilk aşamasındasın, ya sonuncu aşamasındasın. Mesela bazen de deriz ki, Ay iki cümle söyledi, adam hidayeti erdi. Halbuki iki cümle söyle, o beş yıldır sürüyor o hidayet süreci. Veya on yıldır sürüyor. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Duyurmak mesele ya. Görevini yapmış oluyor. Peygamberler duyurdukları an başarmışlardır arkadaşlar. İnansın, inanmasın karşısında. Tebdiği tekrar tekrar söylüyorum. Duyurmaktır. Onun için asla vazgeçmeyin. Ve çok da ısrar etmeyin. Çok böyle birinin yakasına yapışıp böyle illa kabul edecek diye. Çünkü illa kabul edecek fikri bizi böyle onun hoşuna gidecek bir İslam anlatmak zorunda bırakıyor. Yani o tribünlere oynamak diyoruz buna. Onun böyle rahatsız olacağı şeyleri söylemeyelim, işte hoşuna gidecek şeyler söyleyelim. Zor Bunu yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi Allah korusun. Efendimiz açısından yani bir başarısızlık söz konusu değil. İkincisi arkadaşlar, Allah değerler bir ayet-i kerimede maalesef şimdi hatırlamıyorum. Cenab-ı Hak insanları kendi yolunu hatırlatırken amacının insanların kıyamet gününde bir mazeretli kalmaması olduğunu söylüyor. Yani hiç kimse diyemeyecek ki bana anlatılmadı. Bir şekilde bizim insanlara buna ulaştırmamız gerekiyor. Ya bizi görecekler, ya bizi ya bir kitap okuyacaklar, ellerinde bir şey geçecek, bir arkadaşları bir şey söyleyecek. Yani bir şekilde. Peki sorun şu arkadaşlar, herkese bu tebliğ fırsatı, imkanı eşit şekilde verilmiş midir? Cevap çok açık. Hayır. Yani benim Güney Amerika'da bir Pablo diye bir hikayem var biliyor musunuz onu? Yıllardır anlatırım yani belki 20 yıldır anlattığım bir hikaye. Şimdi Güney Amerika'nın bir daha sonra arkadaşlar ben inanılmaz etkisinde kaldım. O Pablo gerçek oldu. Gerçekten Pablo diye biri de benim anlattığım gibi. Çıktı yani. Ama halbuki benimki faraziydi. Tam bir uydurmaydı yani. Şöyle bir şey örnek veriyorum ben. Arkadaşlar Güney Amerika'nın bir dağ köyünde katolik veya neyse işte bir mezhepten efendim Peru'nun ne işte Brezilya'nın bir dağ köyüne bir Pablo'yu düşünelim. Bu Pablo arkadaşlar ona hayatında bir Müslümanla karşılaşmamış tamam mı? Bu Pablo böyle kendi çabasıyla kendi düşünerek diyor ki İsa Allah'ın oğlu olamaz. Yani bir insan Tanrı'nın oğlu olamaz. Böyle düşünen Hristiyanlar var arkadaşlar. Tamam, İsa hakkında böyle düşünüyor. Ahirete inanıyor mu? İnanıyor Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Meleklere inanıyor mu? İnanıyor arkadaşlar. Kaza kadere inanıyor mu? İnanıyor. Geriye kaldı, peygamberimizde Kur'an kaldı. Peygamberimiz hakkında da diyor ki, evet o da kendisine kitap gönderilmiş bir peygamberdir. Yani Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna, Aziz Muhammed'in de peygamber olduğuna inanıyor. İmanın altı şartı da bu adamda var mı? Var. Peki nasıl yaşıyor, yaşantı olarak? Hristiyan. Yani ben Müslüman oldum falan demiyor. Buradan büyük arbede çıkabilir kendimi çok riske atıyorum şimdi bunu anlatırken Arkadaşlar bunun Allah katındaki durumu ne olacak? Bilmiyoruz. Sadece düşünün diye söylüyorum. Böyle insanları bir çırpıda silmeyin diye söylüyorum. Ben böyle yıllardır bakın şunlar cennete gidecek, şunlar cehenneme gidecek diye kestirip atmayın. Peki bu Pablo'yu Allah cennete koyarsa girmeyecek misin sen? Pablo girerse ben girmiyorum yarabbim diyecek misin? Pablo'ya nasıl girer? Cennete mi diyeceğim yani? Dolayısıyla burada susmak gerektiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i de onların hepsi bir değil. Deysu, seva, amin, ehl-i kitabin yani bakın Kur'an-ı Kerim'de. Ehli kitabın içinden geceleri sabaha kadar Allah korkusuyla gözyaşı döken, işte Allah yolunda hizmet edenler vardır, bunların hepsi bir değildir diye ayetler var. Peki, şimdi gel zaman hiç zaman. Benim yurt dışında yaşayan bir arkadaşım yurt dışından beni arayıp hocam sizin Pablo gerçek ben tanıştım demesin mi arkadaşlar nasıl olmuş eşinin iş yerinden bir Pablo bunları yemeğe davet etmiş ondan sonra gittim diyor ben de ama diyor telaş içindeyim korku içindeyim eğer yemekte alkol varsa kalkacağım. Ondan sonra gittik diyor, Pablo daha oturur oturmaz ben alkolü kullanmıyorum siz içer misiniz demiş. Bunlar zaten Ali Yülala, şey, eşinin amire Ondan sonra tabii ben de olduğum için konu ister istemez dine geldi. Allah'ım Hazreti Muhammed'e inanıyor, şey kabul ediyor yani peygamber olduğunu, Kur'an'ı kabul ediyor. Bir tek diyor İsa hakkında ne düşündüğü kaldı diyor. Böyle lafı döndürüp dolaştırıp getirdim. İsa Hak, Hazreti İsa hakkında ne diyorsunuz? Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünüyor musunuz? Dedim diyor. Bence olamaz öyle bir şey diyor. Yani bakın bütün şartlar, imanın altı şartı da bu adamda var arkadaşlar. Bu insanlarla. Onun için allah Teala tebliği herkese eşit miktarda ulaştırıyor Şimdi benim bu Günen Amerika'nın dağın köyündeki Pablo'nun bu kadarcık... İs İslam'a yakın düşüncelerinin olması, bizim İmam Hatip'te okuyup da deist mi olsam, ateist mi olsam diyen gençimizden çok çok çok çok daha İslami değil mi? Ama aile dindar, işte din, yani okulda din eğitimi veriliyor, herkes gözünün içine bakıyor çocuğum namaz kılsın diye, yani ya yanlışlar yapılıyordur mutlaka ama oralara takılmayın. Tebliğ imkanı, yani size din ne kadar anlatılıyor? Dünyanın her yerindeki insanlara ne kadar anlatılıyor yani? Bir de bunu da söyleyeyim, geçiyorum bu konuyu. Bir de arkadaşlar, o insanların durumunda olacak ahirette diye şeytan bana göre bizim odağımızı yanlış yere kuruyor O insanların durumunun ahirette ne olacağını bırakın, sizin durumunuzun ne olacağını bakın. Yani kendisine bu kadar din öğrenme ve dini bilgiye ulaşma imkanı verilmiş olan, bu kadar dil, dil, yabancı dil, öğrenme imkanı kendisine verilmiş olan, bu kadar dünyanın her tarafına yatağından çıkmadan ulaşma imkanı teknolojik olarak verilmiş olan Müslümanların, Peygamberimiz gibi çadırlara girmek, kalkıp yani evinden çıkıp çadıra girmesine bile gerek yok. Çeşitli forumlarda... Onlar da çadır, bugünkü efendim şeyler, siz söyleyin panayırlar, online yani, internette. O çadırların her birine girip kendi bildiği kadar İslam'ı anlatıp anlatmadığını mı, yoksa neyle vakit geçirdiğini sormayacak mı allah Teala? Aynı şey, yani şunu unutmayın arkadaşlar, Cenab-ı Hak ne kadar imkan verdiyse o kadar hesap soracak. Ne kadar imkan verdiyse o kadar hesap soracak. Mesela gittik bir restorana ben menemen ısmarladım. Siz de bütün zeytinyağlılar, efendim sıcaklar, börekler, işte antreler, bilmem neler bir sürü isimleri var onların. Hepsinden ısmarladınız. Sonra gittik kasaya ben 20 lira veriyorum siz 200 lira. Siz diyebilir misiniz? Ama niye benden 200 lira alıyorsunuz ondan 20 lira alıyorsunuz? İşte bunun gibi arkadaşlar. Ne kadar imkan o kadar hesap, ne kadar az imkan o kadar az beklendi. İmam Gazali bunu kendisi anlatıyor bize diyor ki İslam ülkesinin içinde yaşayan gayrimüslimle İslam ülkesine sınır sınıra yaşayan gayrimüslim, bir de İslam ülkesiyle arasında başka ülkeler olan gayrimüslimin hesabı biri olmayacak kıyamet günü diyor. Bu bizim için de aynı şey geçerli. Efendimiz sallallahi aleyhisselam hiçbir zaman arkadaşlar tabii ki üzülüyor. Tabii ki yoruluyor. Tabii ki moralinin bozulduğu oluyor ama neye bozuluyor morali? Neye bozuyor? Beni kabul etmediler diye mi bozuluyor? Mesela Taif'ten dönerken ne diyor Efendimiz sallallahi aleyhisselam? Ya Rabbim yolu yer gelince tekrar söyleyeceğiz. Eğer diyor bu başarısızlıklar çünkü o artık başarısızlıkların Taç noktası. Tavan yapıyor orada. Tayyip yolculuğu. Başarısızlık dediğim reddedilme yani. Başarısızlık kelimesi yanlış olur. Bu işler, ben görevimi yanlış yaptığım için, eksik yaptığım için olmuyorsa yani bu benimle, benim bir kusurumla ilgili değilse hiç kanlayamam. Yani ben bir şeyi eksik yapıyorum da o yüzden başaramıyorum. Eğer öyleyse ben ona üzülürüm. Öyle değil de, ben tam yapıyorum ama bunlar kabul etmiyorlarsa ve bana böyle kötü davranıyorlarsa hiç problem değil yarabbim diyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burada çok ince bir şey var yani. Çünkü mesela benim kendimi iyi hissetmem, sizin bu salonu doldurmanıza ve beni, beni de harika bulmanıza bağlıysa bu çok yanlış bir hedef. Benim kendimi iyi hissetmem, ya ne kadar doğru şeyleri söyledim, elhamdülillah. Ne kadar, efendim, olması gerektiği gibiydi anlattığım şeyler. Ve tam hani kitabına uygundu yani, diyebiliyorsam, hakikati anlattığıma kani olabiliyorsam, iç, iç dünyamda, eğer buna odaklanmışsam, ben salonun nasıl olduğunun hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Oradan gelen tepkilerin de hiçbir önemi yoktur. Anlatabildim Yani aradan, Diğerlerini çıkarmanız gerekiyor. Çünkü peygamberimiz görevini yaparken neye odaklanıyor? Ben Allah'ın bana yüklediği peygamberlik görevini hakkıyla yapabiliyor muyum? Çünkü biz efendimizin bize söylemesinden biliyoruz ki bir kişiyi bile ikna edememiş peygamberler var arkadaşlar. Hayatında bir kişiyi bile inandıramamış. bu Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre o nasıl ölçülüyor, o yıl nasıl öyle ölçülüyor bilmiyoruz. Ama 950 yıl diyor Kur'an-ı Kerim. Nuh aleyhisselam kavmini davet etti ama Ve bir insanın eliyle yapabildiği bir teknenin içine sığacak kadar kişi inandı. İşte on bir, kişi falan olduğunu söylüyorlar. On küsur kişi yani bu kadar yıl içerisinde. Şimdi Nuh aleyhisselam başarısız mı yani? Ulül azm peygamberlerden sayılıyor. Yani en çok mücadele etmiş, davasında en çok sebat etmiş peygamberlerden sayılıyor. Geçelim arkadaşlar, müşrikler Efendimiz sallallahu ve başlangıçta ilk gösterdikleri tepki alay etmek oluyor. Bu alay üzerinde de biraz durmak isterim, birkaç cümleyle de olsa. Arkadaşlar, araştırmalar, içinizde psikoloji okuyanlar vardır, onlar bize o araştırmaların kaynaklarını söylesinler, yanlışımız varsa düzeltsinler lütfen. Araştırmalar şunu gösteriyormuş, insan üzerinde en şiddetli baskı akran baskısıdır. Biz zannediyoruz ki, siz yani zannediyorsunuz ki baba baskısı, işte iş yerinde bir yerde çalışanlar patron baskısı falan zannediyoruz. Veya işte daha despot ülkelerde, despot toplumlarda yaşayanlar geleneğin, geleneğin baskısı mesela, mahalle baskısı, çevre baskısı. En şiddetli baskı, en etkili daha doğrusu. Çünkü diğer baskı türleri zaten sizin farkında olduğunuz ve mücadele ettiğiniz bir baskı. Ondan kurtulmak istiyorsunuz zaten. Ama akram baskısı, gönüllü olarak kabul ettiğimiz baskı. Akram baskısı ne demek? Yani mesela benim yaş grubu, arkadaşlar neden bir misafire 15 çeşit yemek yapıyor üç kişiye? Çünkü o da her gittiğinde 15 çeşit yapıldığı için o toplumun dışında biri olmak istemiyor. Yani akran baskısı işte. Neden mesela beş tane çatal konuyor? Neden devamlı peçete değişiyor? Yani bunlar yoktu biliyor musunuz benim çocukluğumda? Ben çok lüks yerlerde ne bulundum yani? Yoktu. En zenginin evine gitseniz arkadaşlar şöyle bir tabakta. İki dilim kek, iki üç tane de böyle koyuldu çaya gittiğimiz zaman. Nasıl oluyor bu? İşte herkes onu yaptı, aa işte peçeteler de değiştiriliyor, işte tatlı tabakları ayrı geliyor ve derken, derken, derken, işte giyim kuşam, evlerimizi döşeme biçimimiz arkadaşlar. Bunlar işte hep, anlatabiliyor muyum yani, ait olmak istediğimiz bir dünyanın sizin üzerinizdeki, hepimizin üzerindeki etkileri. İşte o akran baskısının en kuvvetli enstrümanı alay arkadaşlar. İnsanlar alay edilmemek için sigaraya başlıyorlar, alay edilmemek için okulu kırıyorlar, alay edilmemek için saçma sapan giyiniyorlar. Yani niye bir topluma ait olmak istiyor, bir alt gruba ait olmak istiyor ve o grupta revaç konuşma biçimi, saç kesme biçimi bir ara şimdi herhalde azaldı bir ara Herkes şeyi söylemeden konuşuyordu arkadaşlar. Şimdi geliyorum, şimdi diyor. Bu moda olmuştu yani. Mesela bak, bakıyorsunuz saçlar aynı, kıyafetler aynı, konuşma biçimleri aynı. İşte bu alay edilmemek için arkadaşlar. E, bu yüzden e, Kur'an-ı Kerim'de bakın Hucurat Suresi'nde hiç kimse kimseyle alay etmesin diye ayet-i kerime var. Özellikle küçük çocuklar bu konuda çok zalim olabiliyorlar. İlkokula giderken gözlük takanla alay edilir, ismi gayip olanla alay edilir. Yani en ufak bir farklılık taşıdığınız zaman sizinle alay edilir. Zalimce yani alay ederler. Sineklerin tanrısını okudunuz mu bilmiyorum. Yani çok küçük çocuklar çok zalim olabiliyorlar. Şimdi neyi öğretmemiz gerekiyor? Acizane kanaatim. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara kimseyle alay etmemeyi ve Baha da önemlisi hiçbir alaydan etkilenmemeyi öğretmemiz dedik. Çünkü alaydan etkilenmemeyi öğrenemediğiniz sürece arkadaşlar yaşınız elli bile olsa toplum sizi parmağının ucunda çevirdi. İstediği şekle sokuyor sizi. Komşular alay etmesin, akrabalar alay etmesin, kocamın ailesi alay etmesin. bir Herkes beni beğensin, herkes beni öyle bir... E, şeye giriyorsunuz ki girdaba hiçbir şekilde oradan orijinal, kendiniz olarak çıkmanız imkansız yani. Bu bakımdan, tekrar ediyorum, kimseyle alay etmemeyi ve hiçbir alaydan da etkilenmemeyi, alay etmenin çirkin bir seviye olduğunu ve o insanın seni yönlendirmesine, seninle alay ederek seni yönlendirmesine, seni manipüle etmesine izin vermemen gerektiğini Bakın Peygamberimiz daha yolun başındayken ilk aldığı tepki alay edilmek olmuştur ve efendim daha o zaman benimle alay ediyorlar ama diye vazgeçse yani tabi vazgeçme şansı yok çünkü ayet iniyor mesela efendimiz bazı şeylerin ya bunların neler olduğunu bilmiyorum bazı şeyleri söylerken böyle çok çekilmiş diyor ki ayet gelmez senin diyor bazı şeyleri söylemekten çekindiğini biliyoruz korktuğunu. Ama eğer bir şey gizlersen sen şah tamamından yakalarız. Dolayısıyla onun böyle alaydan falan korkma, çekinme, vazgeçme seçeneği yok yani. İşte bunu kendinize siz örnek alın arkadaşlar. Hiç kimseyle, hiçbirimizle peygamberimiz kadar alay edilmedi. Yoğun bir şekilde, bütün toplum tarafından yani, e, bu alay konusunu çok düşünün ve yanınızda hiç kimseyle alay edilmesine de izin vermeyin arkadaşlar o Hucurat suresindeki ayet-i kerimeyi la yeshar min kavmin ve la o ayet-i kerimeyi çalışın diyor ki suresi zaten baştan sona bu muhaşeret suresidir çalışın kısa bir sure iki buçuk sayfa diyor ki ee, hiçbir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin, hiçbir kadınlar grubu da başka kadınlar grubuyla alay etmesin. Allah Allah. Topluluk dediğimizde zaten kadınlar büyüyor işin içine. Niye tekrar kadınlar dedi? Kaş göz, Hümeze suresi bunun için arkadaşlar. Tamam, mimiklerle, illa ağzından bir söz çıkması gereken, göz delirerek. Yani çok çeşitli şekillerde biz, Allah korusun birbirimizle alay edebiliriz. İkinci aşama Efendimiz'e gösterdikleri şiddetli tepkinin iftira atıyorlar. Efendimiz'e diyorlar ki bunu bir yerlerden öğreniyor diyorlar. Delidir diyorlar. Efendim büyülenmiş diyorlar. Bize büyü yapıyor diyorlar Peygamber Efendimiz için. Yani anlayamadığı şeyi, kabul edemediği şeyi aşağılama ve bunu da iftira yoluyla yapma yoluna gidiyorlar. İftira arkadaşlar. İftira atmak özellikle de namus konularında. İftira atmak büyük günahlardandır. Bir insanın haysiyetiyle oynayacak şekilde iftira atmak büyük günahlardandır. Şahitliği kabul edilmez o kişinin bir daha. Yani iftira attığı tespit edilen kişiye hem ceza uygulanır hem de şahitliği kabul edilmez. Toplumdaki itibarını kaybeder. Peki iftira nedir? İftira zan ile konuşmaktır arkadaşlar yani gözünüzle görmediğiniz bizzat şahit olmadığınız bir konuda tahmine dayanarak zanla konuşmamızdır. Acayip şekilde çok yapıyoruz. E, hatta o kadar ki mesela ya gıybet etmeyin deseniz bir toplulukta diyor ki ben e, olanı söylüyorum zaten. Yani onun hiç güne olmadığını düşünüyor. Halbuki doğruyu söylemek gıybettir. Yalanı söylersen iftira olur zaten. Yani birisi hakkında olmayan, gerçekliği olmayan bir şey söylersen o iftira olur. Mesela duyguları hakkında, niyetleri hakkında tahminen konuşuyorsun. O onu şunu için yaptı. İnanılmaz. Yani Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem işte uzunca bir hadiste İslam'ı böyle çeşitli aşamalarla anlattıktan sonra diyor ki e, buna dikkat et. Dili Bunların hepsini diyor başarmanın yolunu sana söyleyeyim mi diyor İslam'ın yani her seviyede İslam ahlakını başarmanın. Bunu, buna dikkat diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, biz rastgele şeyler konuşuruz yani? Dilimizle ya söylediğiniz şeyler yüzünden de mi azap göreceğiz? Diyor ki insanın yüzü koyun cehenneme sürükleyen şey dilinden başka bir şey değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, özellikle bu e, bilmediğiniz, bizzat şahit olmadığınız şeyler hakkında asla ve asla fikir beyan etmeyin arkadaşlar. Bana sorarsanız bildiğiniz şeyler hakkında da konuşmayın. Çünkü senin bildiğin gibi mi bakalım? Yani orada belki başka bir sebep var. Değil mi? Buna şey çok örnek verilir. Kocanın bir mağaz veriyormuş camide teemmüm abdestini anlatıyormuş. Köylünün biri de çok yorgun. Hoca böyle uzun uzun anlatırken o uyuyakalmış. Hoca da şunu örnek vermiş. Demiş ki işte farz etki demiş, köylülere anlatıyor. Farz etki demiş eşeğine bindin, bir kö bu köyden çıktın falan köye gidiyorsun, yol uzun, yolda ikindi namazı geçecek. Bir yerde mola verdin, böyle biraz kestirdin bir ağacın altında, gözünü açtın, baktın eşek kaybolmuş. E ikindi geçiyor. Sağa koşuyorsun, sola koşuyorsun, eşek yok, su yok yakında bir yerde teğmüm abdesti alacaksın. Peki namaza durdun. Teğmüm abdesti aldın namaza durdun. Eşeğin sesini duydun. Ne olur? Abdest bozulur demiş. Bizim uyuyan amca tam burada uyanmış. Camiden çıkmış demiş ki hoca dedi ki eşek sesi duyunca abdest bozulur. <gülüyor> Yalan mı? Yalan değil. Bakın kulağımla duyduğunu diyecek değil mi? Ama tamamını durmadın işte. Sen gözünle gördüğünü söylüyorsun ama tamamı değil. Geçen arkadaş diyor, birisi böyle ikaz etmiş bir olaydan dolayı. Yazık, yazık işte bir de Müslmansız falan. Harbi diyor hiç alakası bile yoktu benim bulunduğum durumla. Onun söylediği şeyini diyor. Dolayısıyla böyle bizim zihnimizde ki böyle ya boşlukları dolduran bir süreç insan zihni arkadaşlar. Olur ya gözümüzle gördüğümüz şeyde bile bazı boşlukları hayal gücümüzle doldurmuş olabiliriz ve o da bize farklı görünmüş olabilir. Allah korusun gözümüzle gördüğünüz konuda bile konuşmayın. Bunların fayda etmediğini görünce bunlar psikolojik tepkiler arkadaşlar. Yani iftiralar atıyorlar, alay ediyorlar, küçümsüyorlar. Psikolojik olarak tüskürtmeye, vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bunun işe yaramadığını görünce arkadaşlar sözlü hakaret, dayak, boykot, işkence yapmaya başlıyorlar. Ama kime? Çok aşağılık bir şey. Zayıflara arkadaşlar. Peygamberimize iman eden görece toplumda daha zayıf olan kişilere bunu yapıyorlar. Kölelere. Sahipsiz olanlara. Yani sahipsiz olan ne demek? Mekke'ye sığınmış. Mevali'yi anlattık ya en başta. Mekke'ye, Kureyşilere sığınmış. Orada güçlü bir ailesi yok. Anlaşma yapmış. Onlarla beraber yaşıyor. Bunlara daha çok bu eziyetleri yapıyorlar. Mesela Yasir ailesi bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Mekke'ye dışarıdan gelenlerin Hazreti Peygamberle konuşmasına engel olmak için anti-propagandaya Yani, yani Mekke'nin bütün girişlerini tutuyorlar. dışarıdan gelenlere işte aramızda böyle biri çıktı. E, kim gelirse onu yakalıyor, ona işte bir şeyler anlatıyor. Adam gelir ki bizim yeğenimiz, benim bizim akrabamız ama kafayı üşüttü. Ona sakın itibar etmeyin, mecnuddur, sihirbazdır gibi kötü yakıştırmalar yapıyorlar. E, peki arkadaşlar. Başka boyuta geçiyoruz şimdi. Bu, bunların hiçbirisi peygamberimizi vazgeçmiyor Yani düşünün daha sizi dinlerken dinleyen kişi ha bu dedikleri değil, anlat bakalım neymiş falan. O şekilde dinliyor yani dinleyen belki. Ama peygamberimiz vazgeçmiyor. Niye? Çünkü onun görevi anlatmak arkadaşlar. Benim de görevim öyle. Anlatmak. Ben anlattığım zaman doğru anlatmışsam hele bir de güzel anlatabilmişsem. Bir şahane, bitti benim işim ya. Ondan sonra artık top sizde. Herkes kendisi bunu nereye kadar götürebilirse oraya götürmeye çalışacak kendi hayatında. Şunu so söyleyeceğim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün tebliğleri Kur'an ayetlerinden oluşuyor arkadaşlar. Bizim konuşmalarımızda ise, bizim günlük hayattaki konuşmalarımızda ise çok az Kur'an'a başvuruyoruz. Yani siz bir arkadaşınızla din konuşuyorsunuz. Dilli bir konu konuşuyorsunuz. Hanginiz ayet okuyabiliyor? Ayeti hadi metnini bırak. Ayetten bir cümle, birkaç kelime ya da şu mehalde bir ayet var. Tam kelimesi kelimesine olmasa da mana olarak hatırlıyorum şöyle bir ayet var diyebiliyor musunuz? Arkadaşlar sizi kötü hissettirmek için sormuyorum bunu. İnanın Bizim en ciddi problemimiz belki de hem kendi Müslümanlığımızla alakalı olarak hem bu tebliğ ve günlük hayattaki dini sohbetlerimiz açısından hiçbir zaman Kur'an'a referans vereme işimiz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü inanan da bilmiyor Kur'an'da ne olduğunu, inkar eden de. İnkar eden de niye inkar ettiğini bilmiyor, çok okumamış. İnanan da bilmiyor. Kuran'la çok hemhal Kur'an mesela acizenle kanaatim arkadaşlar, Kur'an'ı bir böyle çok hızlı okuyuş yapmamız lazım. Çünkü böyle hangi konudan ne bahsediliyor böyle panoramik olarak şöyle bir hızlı okuyuş. Bu ne kadar? Mesela bir ayda bitecek şekilde, 20 günde bitecek şekilde böleceksiniz, çok hızlı bir şekilde bir anını böyle okuyacaksınız. Bir de çok yavaş okuyacaksınız. Yani üzerinde düşüne düşüne, çalışa çalışa, kendinize dersler, mesajlar, temel, işte uygulama prensipleri, çıkara çıkara böyle ilerleyeceksiniz. Efendim ama eğer bir konuşmamızda, bu çocuğunuzla konuşmamız olsun, kimle konuşursanız konuşun, hiç Kur'an'a referans veremiyorsanız tebliğ yapmayın falan diyemem de, yani lütfen çok çalışın, lütfen bu çok ciddi bir açık... Çünkü Efendimizin bütün tebliğlerine bakın arkadaşlar. Resulullah'ın İslam'a davet metodu diye Ahmet Örkan'ın kitabı var. 30 yıl önce ben okudum o kitabı. Hala daha soruyorum arkadaşlarıma bunu referans verebilir miyiz? Bunun daha güzeli yazıldı mı falan diye. Hala daha referans kitaplarından birisi. Rasulullah'ın İslam'ı davet metodu. Ahmet Önkan'ın doktor ateziydi. Adam profesör oldu, emekli olmuştur belki. Efendim bu kitapta da göreceksiniz. Peygamberimizin hayatını anlatan başka kaynaklarda da Efendimiz uzun uzun konuşmuyor arkadaşlar. Kur'an'dan pasajlar okuyor. Birkaç ayet söylüyor. Günlük hayatımızda ayetleri kullanabileceğiniz, konuşmanızın içinde kullanabileceğiniz kadar vakıf olmanız gerekir yani. İslam'ı tebliğ etmek istiyorsanız. En son bütün bu yıldırma politikalarından sonra strateji değiştiriyorlar. Geliyorlar, Peygamberimizle konuşması için daha etkili olsun diye amcasıyla konuşuyorlar ilk önce. Amcası hasta, o sırada Efendimizin Ebu Talip, peygamberimizi çağırıyor, bak diyor kavmin sana bir ulaşma teklif ediyor diyor. Ebu Talip biliyorsunuz son nefese kadar açıkça iman etmedi. Bazıları onun bizlice iman ettiğini söylüyor ama iman konusunda biz zahire göre hükmedemiz. Yani zahiren bir insan Müslümanım diyorsa ona hayır sen aslında Müslüman değilsin demeyiz. Müslüman değilim diyorsa hayır ya sen Müslümansın demeyiz. Yani zahiren kişi kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle kabul ederiz. O da hiçbir zaman ben Müslüman oldum demedi. Tam tersine son nefeste Kureyş kadınlarının benimle aday etmeyeceklerini neseydim, Müslüman olurum dedi. Yani işte mahalle baskısı görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bak diyor kavmin sana bir anlaşma teklif ediyor diyor. Yani barış olmasını istiyor. Nedir diyor Peygamberimiz? Diyorlar ki, biliyorlar Peygamberimize teklifte bulunuyorlar Ya Muhammed biz senden razıyız. Yani senin karakterine, senin ahlakına, senin kabilene, asaletine, her şeyine biz güveniyoruz. Ama sen bir dava getirdin, toplumu böldün, parçaladın, insanları birbirine düşürdün. Gel biz bir barış yapalım. Nasıl olsun? Nasıl olsun bu barış? İşte bir yıl senin ilahına kapalım, bir yıl bizim ilahımıza kapalım. Şimdi bunu duyduğumuz zaman bize komik geliyor. Niye? Çünkü peygamberimizin reddettiğini biliyoruz. Ama arkadaşlar bakın mantık, mantıken cazip gelebilirdi bu teklif peygamberimize biliyor musunuz? Şöyle diyebilirdi. Ya şöyle yaparım. Önce benimkine tapın derim. Bir yıl içinde ben onları nasıl ikna ederim. Alıştırırım yani diye düşünebilirdi arkadaşlar. Kategorik olarak reddediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü siz bir yıl benim ilahıma, bir yıl sizin ilahınıza tapmayı Haşar kabul ederseniz o ilahları kabul etmiş oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Mesela bu uluslararası görüşmelerde de böyledir. Diyelim ki bir örgüt var veya yasal olmayan veya sizin tanımadığınız bir devlet var. O devletle masaya oturmazsınız. Çünkü onunla masaya oturduğunuzda onu kabul etmiş oluyorsunuz varlığını. Halbuki siz onu reddediyorsunuz. Tanımıyorsunuz. E görüşmeniz gerekiyor. Nasıl görüşüyorlar? Aracılar vasıtasıyla görüşüyorlar biliyorsunuz. Burada da itikadi olarak arkadaşlar siz... Hiçbir şekilde putların varlığını kabul edemezsiniz. İsterse sonuçta onların hepsinin iman etmesi olsun. Anlatabildim mi? Yani şunu demek istiyorum. Bunu çok iyi düşünün. Son cümlemiz bu olsun. Doğru bir amaca yanlış bir metotla varamazsınız. Amacınız doğru olduğu kadar metodunuz ve yolunuz da doğru olmak zorunda. Yani ben banka soyayım fakirlere dağıtmak için. Yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? İslam'da amacınız ne kadar güzelse de işte tuzak kurayım, yalan söyleyeyim. İşte bunu çok yaptı çeşitli cemaatler yaptı arkadaşlar. İşte onlardan görünelim alıştırana kadar. işte şöyle yapalım. Bunları asla yapamazsınız arkadaşlar. Namaz kılmamız gerekiyorsa namaz kılacaksınız. Ancak hayati bir tehlike varsa, hayatınız tehlikedeyse belki hayatınızı kurtarmak için e, yalan söyleyebilirsiniz, farklı davranabilirsiniz. Ama onu o bile caizdir yani, ideal değildir. Çünkü caizdir, caizdir kavramı için Elmanlı Hanım'ın yazığı ne diyor biliyor musunuz? Caizdir demek terki evladır demektir. Yani yapmamak daha iyidir, mecbur kalırsan yaparsın. Demektir diyor. Onun için arkadaşlar din adına yani Allah'ın dinini Allah'tan daha çok böyle müdafaa haşa etmek için e, Allah'ın izin vermediği bazı şeyleri e, ya ama dini müdafaa etmek için ben bunu yapıyorum. Dini tebliğ etmek için işte bu içkiyi içeyim. Burada çünkü insanlara Allah dedirteceğim falan yapamazsınız. Anlaşıldı mı? Hedefiniz doğru olması gerektiği kadar... Metodunuzun da doğru olması lazım. Ne diyor Peygamberimiz? Çok tarihi bir cevaptır bu. Diyor ki, neyi diyor bir yıl senin bir yıl. Benim bir elime güneşi, bir elime ayı ver. Çünkü şey diyorlar işte sana servet toplayalım. En zengin seni yapalım. İşte liderli olmak istiyorsun pek Seni başımıza geçirelim. Yani bu yolla sen ne yapmak istiyorsun? Dünyevi açıdan neye ulaşmak istiyorsun? Sana hepsini verelim. Çünkü biz seni beğeniyoruz zaten karakter olarak. Yeter ki bu yurtlarımıza sataşmaktan vazgeç diyor. Peygamberimiz diyor ki bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davadan yine vazgeçmem diyor. Arkadaşlar inancı olduğu için de vazgeçemezdi işte demin Şahramara meselesini söyledik ya. Kim görevlerdir de. Peygamberliğin istifası var mı? Kim istifa etmeye kalktı peygamberlerden? Yunus Aleyhisselam. Başına ne geldi? Olmayacak. Ya ben gidiyorum dedi. Başına ne geldi? Bir düşünün. Onlar Kur'an'da boşuna anlatılmıyor arkadaşlar.